Her yıl Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen Kadıköy Çevre Festivali bu sene 3-5 Haziran tarihlerinde Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda bugün başladı. Festivalin bu yılki teması ise iklim kriziyle mücadele. Change.org Türkiye ekibi de C9 nolu standda ziyaretçilerini bekliyor olacak. İklim için kampanyacılık atölyesi ise yarın 4 Haziran saat 3'te yeşil alanda festival kapsamındaki etkinliklerin detaylarına çevrefestivali.kadıköy.bel.tr'den ulaşılabiliyor. Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim Belediyesi'ne uluslararası bitki bazlı anlaşmayı imzalamaya, iklim krizi ve doğayla uyumlu bir yaşam için mücadelede somut bir adım atan ilk belediye olmaya davet eden Animal Safe Türkiye ekibi Change.org Taksim Didim Vegan adresinde bir kampanya başlattı. UNFCCC Paris Anlaşması'na eşlik eden, gıda sistemlerini iklim kriziyle mücadelede ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir kampanya olan Bitki Bazlı Anlaşma, Plant Based Treaty, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin yıkımını durdurmayı ve daha sağlıklı, sürdürülebilir, bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmeye amaçlıyor. Karbonsuz bir yaşamın benimsenmesi ve iklim kriziyle mücadelede Alınacak önlemlerle ilgili et tüketimi ve hayvancılık konusunda atılması gereken adımlarla bir yol haritası sunuyor. Dünyada Plant Based city imzalayan belediyeler arasında City of Boynton Beach, Florida, Rosario, Santa Fe, Jabalpur ve Nampur'da var. Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim Belediyesi'nin de anlaşmayı imzalaması ve Türkiye'de öncü belediyeler arasında olmasını talep eden kampanya Change.org Taksim. Didim Vegan adresinde. Türkiye 39 ülke arasında en çok orman alanı yanan ülke olarak birinci sırada. Ve ne yazık ki orman yangını sezonu bu sene 1 Mayıs'ta açıldı. Ülkemizde geçen sene çıkan orman yangınlarında 206.013 hektarlık alan yandı. Onlarca farklı türden binlerce hayvan hayatını kaybetti. Son 10 yılda yangınlarda yaşanan orman kaybının %61,5'i 2021 yangınlarında gerçekleşti. Geçen yıl kontrol edilemeyen hızla yayılan orman yangınları bu yılda ormanları yakmasın diye Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan acil eylem planı talep eden Baran Örnek, Change.org Taksim yangın alarmı adresinde bir kampanya başlattı. İklim krizinin ve şiddeti, sıklığı ve uzunluğu artan sıcaklık dalgalarının yangınları tetiklediğini belirten Baran Örnek, Geçen sene canlar kaybedildi, ormanlar kül oldu, ülkede olarak yasa boğulduk. Peki sonra unuttuk mu? Ben bu ülkenin bir genci olarak unutmadım. Uçak var mı yok mu tartışmaları arasında ormanların yanmasını, ormanlarda yaşayan canlıların çığlıklarını unutmadım diyor kampanyasında. Akdeniz kuşağında bulunan ülkemizin her yıl orman yangını tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve buna karşı önlem almak zorunda olduğumuzu belirten genç iklim aktivisti Baran Örneğin kampanyasını taksim yangın alarmı adresinde bulabilirsiniz. Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren çöpler altın madeni alanı 3 kat daha genişletilmek isteniyor. Bu kapasite artışı 66 milyon ton siyanürü buharlaştırarak atmosfere verecek. Bu durumun doğamızı ve sağlığımızı hiçe sayacağını ifade eden İliç Doğa ve Çevre Platformu Change.org Taksim İliç Maden adresinde bir imza kampanyası başlattı. 2010 yılından itibaren Kanadalı bir şirket tarafından Erzincan İliç'te yürütülen altın madenciliği çalışmalarının bu coğrafyayı yaşanmaz hale getirdiğini savunan platform söz konusu kapasite artışının kabul edilmesi durumunda sülfürik asit kullanımının yıllık 9 bin tondan 122 bin tona siyanür kullanımının ise yıllık 7 binden 11 bin tona Çıkarılacağını söylüyor ve şöyle eklemiş. Çöpler altın madeni kompleksinin kapasite artışı için verilmiş olan ÇED olumlu kararının iptal edilmesini ve kapasite artışının gerçekleşmemesini doğa ve yaşam savunucuları olarak talep ediyoruz. Şu anda 197 futbol sahası büyüklüğünde siyanür ve sülfürik asitli atık havuzu 600 futbol sahası büyüklüğüne çıkarılacak. Kapasite artışını istemiyoruz. 10 binlerce insanın hayatını kaybettiği 1937 Erzincan depremini yaşayan bölgemiz birinci dereceden deprem bölgesiyken fay hatlarına bu kadar yakın bir alanda bu çaplı bir kapasite artışı olası bir depremde büyük bir felakete dönüştürmek demek. Ayrıca proje sahası Munzur Dağları ekosistemi içerisinde bilimsel araştırmalarla zengin bir biyolojik çeşitliğe ve endemik tür varlığına sahip olduğu ortaya konan Munzur ve Fırat Havzası'nın koruma altına alınması gerekirken